Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nehmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'udu billahi min şurur enfusuna ve min seyyata amalina. Men yehdillahu felamudille leh. Ve men yudlil felahadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahduhu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ya eyyühellezine amelüttekullah hakkatukatihi ve la temutunne illa ve entüm muslimun. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تسائلون به والارham ان الله كان الله وقولوا كتاب الله ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umuri muhdesatüha ve kullu muhdesetin bid'a ve kullu bid'atin Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirelim. İmam Müslim'in sayyinden Kitabü'l İman'ı almaya devam ediyoruz. Bugün inşallah 12. bab. Babu Beyani dedi şu abil imani ve efdliha ve ednaha ve fazileti hıyâi ve kevnihi minel iman. Evet. İmam Nevevi'nin bab başladı bu şekilde kendini göstermiş. Sayfa 240. Evet alalım. قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان şu şu abil imani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 anil nebiye sallallahu aleyhi ve sellem قال, imanu bidrun ve ser'unas şubeten vel hayâ'u şubetun iman. Evet. İmam Neve'yi rahmetullahi aleyh ne diyor? Kalel imamun neve'yi rahimullahi, babu beyani adedi şuabil iman. İmanın şubelerinin adedinin beyanı. Başka ve afdaliha imanın şubelerinin en faziletlilerinin beyanı ve ednaha en düşük olanın en alt seviyeli olanın beyanı ve faliyetil haya yine hayanın faziletinin beyanı. Başka ve kevnih minel iman ve hayanın da imandan bir parça olduğunu neyi? Evet. Beyanı. O beyanın neyi? Babı. Evet. Okuyalım bak başlığını. İman şubeleri, iman şubelerinin sayısını, bunların en üstün ve en aşağı derece olanını, utanmanın faziletini ve imandan olduğunu beyan bağla. Evet. Şimdi baba geçeceğiz ama zannedersem genelde talebeler susarlar. Geçen ders bir ödev vermiştik. Öyle hatırlıyorum, yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Ne vermiştik ödev Ali? Ne demiştik? Malik radıyallahu anh rivayeti hakkında süre havalı işte şeyleriyle, eserleriyle teberrük miydi? Evet. Neyi okuyun demiştik? Tevhid dinancına aykırıyoruz. İddialar ve cevaplar. Evet. Ee, okuyup çalışanlar şöyle bir parmak kaldırsınlar bakalım kaç kişi bakabildi? Yok mu başka ya? Bayram bakamadık mı? Yani kitap bulamadan burada baktım biraz aşağıda. Seyfettin bakabildik mi? yani e, şahit olan gaybolun haber verecek sen de soracaksın tabii illa şahit olan ya bugün bunu aldık bak dikkat et demeyecek sen de diyeceksin ya ne aldınız Heh. peki Ali ne anladık bu meseleden biz ne Öküm anladık laf, o gözleri aman olan tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kendi evine çağırıyor evet ee, kendi evinde namaz kılmasını onun namaz kıldığı yeri evet namazıya hedinmesi yaptığında bir rivayet almıştık Hı. Bu rivayet hakkında iki cevap veriyorlar. Evet. Birincisi, Peygamber Arasam'ın eseri ile tebarrük etmenin gariz olmalı ile alakalı. Burada ikram, birinci da, bu olayın Peygamber Arasam'ın eserinden daha önce olduğunu söylüyorlar. Peygamber Arasam'ın eseri olması onun vefatından sonra olacak bir şey olduğu için bu Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında onu uygulamış olduğu bir fiil olduğu için böyle cevap İkincisi de evini şerefledirmesi için Peygamber Aleyhisselam'ı çağırmıştır. İtmam malik. E, bu sadece Peygamber Aleyhisselam'ın şahsına ait olan şeylerdir. İşte vücudundan bir kıl olur, tüküri olur, ayakta saçı olur böyle şeylerle tebarrük etmenin caiz olduğunu söylüyorlar. Ee, Peygamber aleyhisselamın dışında 4 e de dahil olmak üzere hiçbirisinin e, eseriyle ile edilmediğini, selef alimlerin böyle bir yol izlemediğini gibi, sahabenin, tabiinin böyle bir uygulama yapmadığını söylüyorlar. Eğer böyle bir uygulama olsaydı bunu en önce sahabe, tabiini yi yıkma yaparlar. Evet. Bayram sen ne üç aşağı beş yukarı? anladın bunu üçten. Işte. Ee, bir şeyle teberük edebilmemiz için e, iki hususun bir arada olması gerekiyor. E, bunlar e, Kur'an ve sünnette belirtilmiş olması gerekiyor. İkincisi şeriatta nasıl teberük edildiyse o şekilde teberük edilmesi gerekiyor. E, Allah Haziracılık Kur'an ve sünnette bize nelerle teberük edebileceğimizi bildirmiş. Biz de onlarla tebörük edebiliriz. Onların haricinde e onların bildirmediği bir şeyle tebörük edemeyeceğimizi o şekilde bir... Peki yani burada İtman bin Malik radıyallahu anh'ın Peygamberi aleyhissalatu vesselam'ı eve davet edip işte tabiri caizse ilk fatih yapıp yani namaz kıldıran yapıp ilk açılışı ona yaptırıp he, orayı mescit edindirmesi ee, orayı e, ne yönüyle mübarek kılmıştır? Yani mescit olması yönüyle mi mübarek kılmıştır yoksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o mescidin açılışını yaptırması yönüyle mi mübarek kılmıştır? Yani arada bir fark var mı sizce? Var. Ne var mesela? Hocam, Efendimizin oraya şeref vermesi, orada bulunmuş olması ile alakalı güzel, güzel Peki peygamber Efendimiz Sallallahu oraya şeref verdi. He. Orada işte namaz kıldırarak orayı mescit kıldı. Niye peki peygamber Efendimiz ve bunu başka bir yerde yapmadı? Neden? Rivayetlerin tariklerine bakmadınız mı? Arada ne vardı? Seller vardı hocam. Seller vardı. Evet başka mesafir rivayetlerde var. de mesafir, mesafir Başka rivayetlerde de var. evet kafir bir kafir bir kavim var. Ne yapamıyor? namaza gelemiyor, namaza gelemiyor. gelemiyor. Ha. haliyle başka bir hadiste de ne demiştik ee, ama olduğu için peygamber aleyhissalatü vesselam velev ki ama bile olsa ezanı işitiyorsan ne yap diyordu icap adı adı. kime diyordu kime mektum hatırlayan Abdülhamid, var mı Abdülhamid. evet ona diyordu değil mi ha. peki arada bir tenakuz var mı yok, yok niye çünkü o ulaşabilir de burada engel var. Evet. Evet, engel var. Evet, engel gibi, var. engel var. var. Bu illet çok önemli bakın. Bunu ihmal etmeyelim. He. Bu illet çok önemli. Bir de bir şey daha var. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve orada gidip namazı kıldırmıştır. ama hiçbir hadisinde de Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve o camide namaz kıldırması vesilesiyle o caminin yani o mescidin bir aynihi Allah'ın mescitlerinin umumen Allah'ın mescitlerinin fazileti dışında herhangi bir fazilet Kazanmış. taşıdığını ya da kazandığını da ifade etmemiştir. Yani mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yokken ya da vefatından sonra kimse gidip de orada ne yapmamıştır? Evet. Eğer namaz vaktine isabet etmemişse. Hani geçerken namaz vakti olur. Gider kılarsın o ayrı. Ne yapmamıştır hiç kimse? Özellikle orada namaz kılmaya gitmemiştir. Bu çok önemli. Ne Ebu Bekir ne Ömer ne Osman ne Ali radiyallahu mecmaîn. Özellikle orada namaz kılmaya gitmemişler ama ha geçerken ezan okunur. Namaz vaktine denk gelir ya da ezandan sonra gelir, yoldan geliyorlardır, kılamamışlardır. Mescit görmüşlerdir, namazını kılmışlardır. O hariç. Ha bir Kuba Mescidi gibi değildir. Mescid-i Nebevi gibi değildir. Bunları unutmamak lazım. Yani elbette ki Mescid-i Nebevi ile belki kıyası yapılmaz ama bir Kuba gibi değildir mesela. Kıbleteğine bile gidip özel namaz kılmanın ecra hakkında ne yok? Hüküm yok. Hüküm yok. Nasıl yok? Evet. Ha, anlatabildim mi? Onun için. Ha, bu duruma dikkat edelim. Hulasası bu. Evet. İmanı şubelerinin sayısını bunların en üstün ve en aşağı derecede olanını utanmanın faziletini diyor utanmaya ve imandan olduğunu beyan babı. Okuyalım hadisi. Şimdi burada e, Ahmet Davudoğlu Hoca Allah rahmet eylesin ne yapmamış? Babtan sonra bir bilgi vermemiş. Bazı baplarda biliyorsunuz ne yapıyor? Baptan sonra bilgi veriyor. Burada direkt hadise geçmiş. Evet. Genelde bu metodu izlemiş. Devam edelim. Bize Ubeydullah bin Said. Ubeydullah bin Said Hicri 241'de vefat etmiştir. Azaptık kölelerden ve evet. Sayın Evet. İle Abd bin Humeyt rivayet ettiler. Yani Abd bin Humeyt de Müsned'in sahibi. Müsned Abd var bin Humeyt. Ee, i̇kisi de İmam e, Müslim'in hocası aynı tabakada iki kişi Ubeydullah bin Said ve Abd bin Humeyd. Evet. Dediler ki bize Ebu Amir el Akadi rivayet etti. el Akadi. Ebu Amir el Akadi bize ne yaptı? Rivayet etti. Evet. Dedi ki bize Süleyman bin Bilal. Kimmiş? E bu Eyüp Süleyman bin Bilal Azatlılar'dan ve sahih râvilerindendir. Hicri 172 veya 177 tarihinde vefat etmiştir. Aslen Berberidir. Arap değil Berberi işte Cezayir, Libya, işte ee, Fas o bölgede. Evet devam edelim. Abdullah bin Dinar'dan. Evet. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Dinar. Hicri 127'de vefat etmiştir. Hz. Abdullah bin Ömer'in Azatlı kölesi ve Amr bin Dinar'ın kardeşidir. Medine'li. Evet. O da Ebu Salih'ten. O da Ebu Hureyre'den, o da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen rivayet eyledi. Şimdi e, Ebu Salih'i vermedi. Zekvan Es-Semman, daha önce geçti. 148 sayfasını açın. 148 nolu sayfayı açın. Daha önce geçmişin Bunlara bakacaksınız. 148 açın. Açtınız mı? Evet, Bakın görüyor musunuz? Zekvan, Ebu Salih Es-Semman. Ebu Salih Es-Semman. Bak Ebu Hureyre'den de rivayeti var. Aldık bunu daha önceden. Bak ne yapmıyor bir daha vermiyor. Çünkü verdi. Yani bu eserde Allah kendisine gani gani rahmet etsin. Çok büyük gayreti var yani. Gani gani rahmet etsin. Evet. Devam edelim. O Ebu Hureyre'den sayalım şöyle. Ubeydullah 1, Ebu Amir 2, Süleyman 3, Abdü i̇bn Dinar 4, Ebu Salih 5, Ebu Hureyre 6. Genelde Südâsi biliyorsunuz nadiren humâsi evet. Ne demiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? İman 70 küsür şubedir. Utanmak da imandan bir şubedir buyurmuşlar. <gülüyor> evet, hayayı doğrudan utanmak olarak tercüme etmek çok da muvaffak olmayabilir. Yani sadece utanmak değildir haya. Ha, hayanın Türkçe tercümelerinden bir tanesi utanmaktır ama sadece haya ne değildir? Ha, utanmak değildir. Yani haya biraz daha nedir? Geniştir. Haya zaten Türkçe'mizde var. Ha, haya Türkçe'mizde var. İman 70 küsür şubedir diyor. Utanmak da imandan bir şubedir. 70 küsür şube. Evet. Utanmak da yani hayata imandan bir şube. Demek ki iman bazı şubelerden oluşuyor. Şube bölüm. Birazdan ne demek olduğu hakkında bilgiler verecek. Ee, zaten e, yani imanın tarifini daha önce ne yaptı? Yaptı değil mi? Ne demişti? Kalb ile tasdik, dil ile ikrar, uzuvlar ile amel demişti. Bunlardan ilgisi olmazsa olmaz ilk ikisi olmazsa olmaz bunu söylemişti kalbiyle tasdik ve Bilmiyorum. evet dil ile ikrar olmazsa olmaz amellerle uzuvlarla amele gelince bu konuda da lazımdır demişti. Ancak onun lüzumiyeti olmadığında insanı kafir yapan lüzumiyetten değil. Olmadığında insanı kafir yapan lüzumiyetten değil. Yani buna dikkat edelim. Birazdan inşallah bazı bilgiler verecek şarih bizde daha sonra bir iki bilgi vereceğiz. Evet yani burada şerh çok güzel okuduysanız göreceksiniz. Benim Necmi Hoca olarak çok fazla bir şey dememe zaten gerek yok. Şari hakikaten babun ve hadislerin neyini vermiş? Hakkını vermiş. Okuyalım şerhini. Bu hadisi Buhari ile Müslüm ittif ittifakla tarcih ettikleri gibi Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace dahi muhtelif rağbelerden muhtelif lafızlarla rivayet etmişlerdir. Evet yani Buhari Müslüm'ün ittifak lafzı 70 küsür şube bazı rivayetlerde 60 küsür şube biliyorsunuz. Ha, Buhari ve yani ittifak kendi rivayet ettiği müttefakun aleh dediğimiz bu ne 70 küsür şube lafzı ki e, 3 aşağı 5 yukarı Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace'de de var. Yani e, kütübü sitten hepsinde ne mevcut? Evet devam edelim. Meskul rivayetlerin bazılarında burada olduğu gibi bitrun ve 70 küsür denilmiş. Bazılarında bitrun ve 60 küsür diğer bazılarında... Şimdi bazı rivayetlerde 70 küsür, bazı rivayetlerde, rivayetlerde 60 küsür, bazı rivayetlerde de he, 70 ya da 60 küsür. Acaba bu bizzat Peygamberi, Vesselam'ın farklı farklı dönemlerde işte bir dönemde ne dedi? işte ihtilaf-ül hadife diyoruz. Yani 60 küsür demiş. Bir dönemde 70 küsür demiş. Bir dönemde de 60 ya da 70 küsür demiş. Yani 3 ayrı dönem midir bu? 3 ayrı hadise midir? Yoksa ravilerin tasarrufudur. Bu konuda bazı bilgiler verecek. Evet. Devam edelim. Diğer bazılarında ravi, suhir tarafından şekl edilerek bitun ve ve 70 küsür yahut 60 küsür ifadesi kullanılmıştır. Yani şimdi 70 küsür bir de 60 küsür ayrı ayrı bunlarda bir şüphe yok sanki yani iki ayrı hadise gibi algılamış şari yani bazen 70 küsür demiş bazen de 60 küsür ama bazı raviler de bunu rivayet ederken 70 ya da 60 diyerek oradaki ya dayı bir şüphe aracı olarak ne yapmışlar ifade etmişler telaffuz etmişler onu kullanıyor devam edelim. İbn Salah bizim memleketteki bu hadis nüsalarında 60'tan başka bir adet cikilmemiştir. Şimdi e, evet. Siyahnet Sayın müslümi var e, İbnü Salah'ın meşhur Ulumul Hadis'in neyi yazarı o diyor ki bizdeki Buhari nusallarında 60 lafsı var sadece Buhari nusalları biliyorsunuz el yazması nusalar var müstensikler tarafından ulaştırılmış devam edelim Timizinin bir rivayetinde 64 bab kaydı vardır yani mesela 64 kaydı da var bu da dördüncü e, bir rivayet evet bu rivayetlerin hangisi tercih edilecek itlaftır? Evet. Kadı İyaz 70 küsür rivayetini tercih etmiş ve doğrusu budur demiştir. Devam. İmam Nevevi. Kadı İyaz ikmali mu'limi var biliyorsunuz. <gülüyor> He, e, mazerinin mu'limini ne yapıyor Kadı İyaz? Şerh ediyor. İkmalül mu'lim değil mi? He. Evet o var. E, orada diyor ki Kadı İyaz doğrusu 70 küsür şubedir. Yani ben tercih ediyorum demiş. Evet devam edelim. İmam Nebevi ile ulemadan bir cemaat de bunu tercih etmişler Yani İmam Nebevi de Minhaş'ta 70 küsürü, yine başka bir takım cemaat de 70 küsür rivayetini ne yapmış? Tercih etmişler. Çünkü? Çünkü Sikar Ağabeyi'nin yaptığı ziyade makbul yok. Ağabeyi'nin yaptığı ziyade makbul. Yani güvenilir bir Ağabeyi'nin, güvenilir bir Ağabeyi'nin, ee, Ney? E, makbul. Ama burada tabi Sikaravi'nin e, lafsız ziyadesi makbuldür diyebilmemiz için e, acaba ortaya ne koymamız lazım? Sikaravi er kendisinden daha Sikaravilere ne yapıyorsa muhalefet ederek bir rivayette bulunuyorsa o zaman bu şaz olur. Ama 70 ile 60 arasında bir muhalefet yok diyor ulema. Burada bir muhalefet yok. Birinin helal dediğine dire, diğeri ne demiyor? Haram demiyor. Çünkü 70 neyi içeriyor? 60'ı da içeriyor. Onun için muhalefet olmayınca diyor. Ha, ikinci olay devreye girer. Sika bir abinin kendisinden daha sika ya da sika ravilere yaptığı muhalefet değil de. Yani sika ravi ne yapıyor? Kendisinden sika daha sika ya da kendisi gibi olan sika ravilere muhalefet etmeden bir ziyade yapıyorsa. Muhalefet yok. O zaman da bu ziyade i sika. Yani sikanın neyi? Ziyadesi, fazlası cinsine girdiği için şahs hükmünde değildir diyorlar. Onlar da bunu tercih ediyorlar. Devam edelim. i̇bn Salah'a göre ise az adet bildiren rivayeti tercih etmek daha muvaffıktır. Zira yüzde yüz malum olan budur. İhtiyat da onu tercih etmiyor. Niye? En az olan en azdır zaten. E, o yani 70'in yani içinde 60 var ama 60'ın içinde o son 10 yok. yok. yok. O da öyle bakmış. Yani Liküle ee, vichetin nazar, her bir bakışın yönün neyi var, bakış açısı var. Evet, o da öyle bakmış. Devam edelim. Bitcoin kelimesi Kadi Yazın beyanına göre. Hani Bitcoin küsür ya, ha? Bitcoin kelimesi Kadi Yazın beyanına göre sayılarından batun bir atun ve bat atun şekillerinde okunabilir. Evet. Zaten bakın 60'tır dememiş Peygamber Efendimiz. 70'tir dememiş. 60 küsür ya da 70 küsür. Yani he yani e, alt limit 60 ya da 70. Üstü de mevcut. O küsurat onu ifade ediyor. 60'tır dememiş. 70'tir dememiş. Evet. Kadı yaz diyor ki İkmal mülimde evet. Bidun, Badun, Bidatun, Badatun şeklinde okunur. Evet. Et parçası manasında kullanılırsa yalnız Badatun okunur. Sayıda Bidatun kelimesi 3 ile 10, arasında, 10 arasındaki adetlerde kullanılır. Evet. Badatun et parçası manasında Bidatun 3 ile 10 arası. Evet. 3'den 9'a kadar diyenler de vardır. Yani 10 yoktur. 10 arası diyor ya evet. İmam Halil bin Ahmed'e göre meşhur e, dil alimi bu kelimenin manası 7 demektir. Bazıları ise 2 ile 10 arası ve 12 ile 20 arası demişlerdir. 11 ve 12 adetlerinde kullanılmaz. En meşhur kabul budur. 3'ten 7'ye ve 5'ten 7'ye kadar manalarına geldi iddia edenler de vardır. Zeccaç bu kelimenin adet parçası manasına geldiğini söylemiştir. Daha başka kabirler de vardır. Evet yani neticede yani küsür. Küsürat işte. Küsürat. Türkçe'de biz bunu küsürat olarak ne yapıyoruz? Evet. ifade ediyoruz. Evet. Neif birden 3'e kadar olan adettir. Bazı rivayetlerde neif kelimesi geçiyor. Evet. Şube bir şeyin parçası, fırka ve dal manalarına gelir. Şu halde hadisin manası iman 70 küsür haslettir yahut iman 70 küsür daldır. E şimdi bölüm, dal, haslet, yani bölümde dal da olsa haslet yani. Yani 70 küsür ne var? Unsur var içinde. Ya da altmış küsür. Haslet dersiniz, şube dersiniz, dal dersiniz, parça dersiniz, bölüm dersiniz, kızım dersiniz. Hepsine ne yapar? Şamildir şube kelimesi. Evet. Devam. Dal manası verildiği takdirde imam dallı budaklı bir ağaca bezzetilmiş olur. Yani e, bir kökü var. İşte onun bir deneyi var. Dalları budakları işte. Kökü nedir onun? Olmazsa olmazlar. Şahadeteyn. Olmazsa olmazlar. Şahadeteyn kökü. Şahadeteyn. <gülüyor> Evet devam edelim. Evet. Kadıya şöyle diyor. Yukarıda, yukarıda gördük ki lügatta imanın aslı tasdik. Şeriatta ise kalp ile dilin tasdikidir. Şeriatın zahiri olan amellere de iman adı verilir. Nitekim burada... He, şimdi ama bak diyor. Lügatta imanın aslı tasdik. Şeriatta ise kalp ile dilin tasdiki. Evet gördünüz. He, şeriatın zahiri olan... Amellere de iman adı veriliyor yani zaten ileriki baplarda alacağız. Namaz da alacağız namazda imandandır değil mi hayada imandandır işte bak hayada imandandır demiş ama hayanın e, sadece ne boyutu yok uzvi boyutu yok aynı zamanda ne boyutu var kalp boyutu var değil mi? aynı zamanda ne boyutu var kalp ki o asıl ki o ne asıl çünkü adam haya göstergesi timsali bir adam olur ama Allah'tan çekindiği için Allah'tan haya ettiği için değil. Mesela komünist sistemde zina yok. Yakalasınlar şişlerler. Uyuşturucu satamazsın. Yakalasalar şişlerler. Anlatabiliyor musun? Sibriye'ye sürerler mesela. Ha, yani bunun ne için olması lazım? Kalp ameliyle birleşerek Allah için olması lazım. İcbarla değil. Tehditle değil. Kolluk gücüyle değil. Anladık? Ha, devam edelim. Şeriatın zahiri olan amellere de iman da verilir. Nitekim burada da mezkur şubelerin en makbulu Allah'tan başka ilah yoktur demektir. Sonuncusu ise yoldan eziyet veren şeyleri gidermektir. Buyurulmaktadır. Yine yukarıda arz ettik ki imanın kemali amellerle tamamı ise taadlidir. Taadleri benimseyerek bu şubunu... şimdi imanın kemali amellerle bak kemali işte. Ah bu kemal yok mu? Bu kemal bizim başımıza çok iş açıyor. Hep kemal kemal gidiyoruz. Heh. Of, yine yukarıda arz ettik ki imanın kemali amellerle tamamı ise taatlerledir evet evet kemali doğru amellerle ahsente ahsente ve sadakte evet devam edelim taatleri benimseyerek bu şubelere katmak tasdik cümlesinden olup tasdike de tasdike delil sayılır evet. bunlar ehl tasdikin ahlakıdır binaenaleyh ne, şer, ne şer'i ne de luvavi iman isminden hariç değillerdir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şubelerin herkese alet tayin lazım olan en makbulünün tevhid olduğuna o sahih olmadıkça hiçbir şubenin sahih olmayacağına gördünüz mü? Tevhid sahih olmadığı müddetçe hiçbir şube ne değil? Sahih değil. Ya adamda eğer tevhid yoksa değil elektriği bulsun dünyanın bütün neyini insanlara fayda sağlayacak bütün ittişaflarını bulsun keşiflerini bulsun hiçbir faydası yok. Yani yoldan bir taş kaldırmak neymiş ki onun yanında yani? Bırak yoldan bir taş kaldırmayı, Türkiye'yi demir yollarıyla, Türkiye'yi karayollarıyla donatsın. Hiç kimsenin ayağı çamura değmesin, bırak taşı. Ama ne yoksa, tevhid yoksa. Tevhid. Evet, devam edelim. En aşağısının da Müslümanlara zarara dokunması, zarara dokunması merhus olan şeyleri, onların yollarından gidermek olduğuna buyurmuşlar, buyurmuşlardır. Bu iki tarafın arasında bir takım adetler kalıyor ki bir müştehit bunlara galebe zan ve sıkı bir tedevbu ile tasdikle çalışsa imkan olur. Geçmiş olamadan bazıları bunu yapıyor. Yani müştehit yani saymamış ya vesselam tek tek. O ikisi arasındaki la ilahe illallahla yoldaki ney? Taşları kaldırma. Muhtelif rivayetleri alıp imanın şubelerinden bahseden teker teker bunları saymaya kalkmışlar. Birazdan zaten bir liste kendisi verecek. Yani bir müştehit diyor bunları diyor galebeyi zanla. Kesin değil. Yani zanlı galip diyoruz ya. Bir de ne? İyi bir tetebb sıkı yani iyi bir araştırmayla tahsile çalışsa bulur. Evet. Geçmiş dönemlerden bazıları bunu yapmıştır. Evet. Yalnız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muradı bu olguya hüküm vermek. Ve bu hükmü kabul etmek güçtür. Ya illa da Peygamber Efendimiz aradakiler bunlar dememiştir belki ama muhtemelen zanlı galip diyoruz işte. Ya işte zanlı amel edilmez ya yani amel edilmesi meselesi değil zanlı galiple bazı ihtimaller zikredilebilir. Bunların imanın ha, e, şubelerinden bir şube olduğu kesindir ama illa birle 60 ya da 70 arasına bunlar girer mi girmez mi onu diyemezsin. Ama farklı hadislerde bunları da ne yapmıştır aleyhissalatü vesselam zikretmiştir evet. Devam. Sonra meskut şubeleri adıyla şanıyla bilmek lazım değildir. Bunları bilmemek imana zarar vermez. Çünkü imanın usul ve furuğu malum ve muhakkaktır. İmanın bu kadar şubesi olduğuna inanmak bir cümle vaciptir. Evet. Yani var ama teferruatına gerek yok yani. Yetmiş ya da altmış küsür. Yani e, diyoruz ya yani Trabzon'da uzun göldeki bir teyze Allah'ın izniyle ne yapar cennete girer. Neyle? Mücmel imanıyla. Evet. Devam edelim. Hatta bir de buna benzer şeyler söylemiştir. Ha, bu arada ya hoca yani Trabzonları cennetlik yaptı diye bir iki yerde kulağıma laf geldi ya ben bilfaraza söyledim. Yani canım yani Trabzon olmasın da Ağrı'nın bir yaylası olsun. Yani fark etmiyor yani Gümüşhane'nin bir yaylası olsun. Gaziantep'in kilisin bir yaylası olsun. Ben bilfaraza söyledim. Evet. Hı. Hatta bir de buna benzer şeyler söylemiştir. İmam'ın Hatta eden... Abinin biliyorsunuz Buhari şerhi var. Türk halim değil mi? Daha önce geçmişti. Ha, gene ha, e, neyi vardı? Ebu Davuş şerhi vardı değil mi? Evet, devam edelim. Ha. İmanın şubelerini tayin hususunda birçok ulema kitap telif etmişlerdir. Şafilerden Ebu Abdullah el Huleymi'nin el Huleymi'nin de deniyor buna. Huleymi olarak tasvir olarak almış. Bakın kitap isimleri bile veriyor. İmanın şubeleriyle alakalı. Ne kadar güzel bilgiler. Devam Ebu Bekir Beyhalki ile Abdülcelil'in Şuab-ül İman ismindeki eserleri İshak bin İshak i̇bn Kurtubi'nin kitabın nasayihi Ebu'l Hatim'in vasf İman ve Şuabuh adlı kitabı bunlardandır. Güzel isimler bunlar. Güzel eserler. Evet. Buhari Şarihi Bedrut'un aynı bunların içinde sadr şifa veren görmediğini söyledikten sonra <gülüyor> yani e, Umdetül Kari'de e, adri diyor ki yani aynı yani hepsi güzel ama yani işte ne demek? Yani hakikaten yani işin hakkını veren bir kitap bu konuda ne yapmadım? Görmedim diyor. Evet. İmanın şubelerinin yeniden şöyle hülasa etmiştir. Ama şimdi burada yani aynı de şunu sorabiliriz değil mi? Kendinden önceki alimlerin bu eserleri olmasaydı Ayni'nin bu ittilası da ne olmazdı bu kadar? Hı. Mümkün olmaz. Çünkü elinin altında neler var? Bu konuda yazılmış eserler Onun arasından kendi bir şeyler katarak seçebilir. Yani... Her zaman ilk yazılması daha zordur işin. Sonradan kitaplar çıktıkça o ne yapar? Kolaylaşır değil mi? Bak bugün elimizde onlarca Buhari şerhi var. En son İbnül Mulakkin'in İbn, Mulakki İbn Hacer'in hocasının et-Tavdih adlı neyi çıktı? Buhari şerhi çıktı 35 cilt. Basıldı. El yazmasıydı, basıldı yani. Evet, devam edelim. İmanın aslı kalple tasdik, dille ikrardır lakin iman-ı kamil kalple tasdik dille ikrar ve aza ile amelin mecmuludur yani işte bak iman budur ama bir de iman-ı kamil var ah bu kamil yok mu bu kemal hep karşımıza çıkıyor işte he iman-ı kamil ya da kamil iman kalple tasdik dille ikrar ve aza ile amelin neyi toplamıdır devam edelim yani iman 3 kısımdır Birinci evet. kısım itikadiyata ait, ait itikadiyata aittir ve otu şubedir Neymiş onlar? Bir, Allah'a iman. Zatına, sıfatlarına ve biline inanmak bunda dahildir. Evet. İki, Allah'tan başka her şeyin hadis olduğuna inanmak. Ne demek hadis? Hadis sorudan var olan. Demek. Yani Allah dışında her şey yaratılmıştır. Yaratan kim zaten? Allah, Allah her şeyi yaratmıştır yani kısaca. Heh, her şeyi yaratmıştır. Heh. E Kur'an'ı da mı? Ya Kelamı onun sıfatı. Karıştırma. Arşını yaratmıştır evet. Kürsüsünü yaratmıştır. Ama Kur'an onun kelamı, onu karıştırmaya yani sıfatı sıfatları yaratmamıştır. Yani Allah Azze ve Celle hep söylüyoruz ya şu görünen alem, işitilen alem heh, Allah tarafından yaratılmadan önce yani Allah Azze ve Celle görmüyor ve işitmiyor muydu? Yani yarattıktan sonra mı görülen alemi görme sıfatını kazandı, işitilen alemi işitme sıfatını kazandı? Haşa kella değil mi? Evet. Zat sıfatlar böyle. Devam edelim evet. 3. Allah'ın meleklerine iman 4. Kitaplarına iman 5. Peygamberlerine iman 6. Kadere, hayrına, şerrine iman 7. Ahiret gününe iman Kabirde sual Kabir azabı dirilmek Mahşer yerine gitmek, hesap vermek Amellerin tartılması ve sırat gibi şeylere inanmak bu şubeye dahildir Şimdi kadere, hayrına, şerrine iman Hani burada e, bilgi mahiyetli. Hasan-ı Basri'nin bir kader risalesi var Güyam Eee muhtalak bir risale bu. Yani ona e, isnat edilmiş, uydurma bir risale aslı yok. Orada işte bu Cibril hadisinde malum işte o kaza kader bölümünün olmadığını iddia ediyor. He, e, İslamoğlu Hoca Efendi de bunu tercüme etmiş. Türkçemize kazandırmış. He, yani ehli Sünnet'te böyle bir şey olamaz. Olsa da işte e, bu Emeviler tarafından ne yapılmıştır? E, işte Ümmeti Muhammed'e ne yapılmıştır? Kazandırılmıştır. Emevilerin icadıdır, uydurmasıdır şeklinde ifadeler var. Bir kere o Risale'nin Hasan-ül Basri'ye aidiyetini ehl-i sünnet Uleması ne yapmıştır? Bir cümle ne yapmıştır? İnkar etmiştir. Çünkü Hasan-ül Basri'nin başka eserleri var. O eserlerde tam aksini söylüyor. Yani Hasan-ül Basri'ye ait olduğu %100 kesin olan eserler. He, bu konuda zaten Arap aleminde çok çalışma var. E tabi şimdi Türkiye'de e, bu mesele çok e, açılmadığı için tabi o kitabı tercüme ederek e, bir mesafe kat ettiğimizi zannediyor belki kendi kendine. Ama dediğim gibi yani işte bak aynı bile ne diyor? Kaza kadere hayrına şerine iman. Dört mezhepte ihtilaf yok arkadaşlar. İhtilaf yok. Dört mezhep bu. İster al ister alma. Bu. Ebu Hanife'de de böyle, Malik'de de böyle, Şafi'de de böyle, İmam Ahmet'te de, de böyle. Evet, devam edelim. Tahiret gününe iman. 8. Allah'ın cennet vaadine ve cennetteki ebedi hayata iman. 9. Cehennem ateşiyle tehdide, cehennem azabına Hı. ve azabın kafirler hakkında sonu olmadığına iman. 10. Allah'ı sevmek. 11. Allah Şimdi için... kâfirlerin hakkında sonu olmadığına iman. Yani ebedi, ebedi yani. Evet. Evet. 11. Allah için birbirini sevmek ve Allah için birbirine buğz etmek. Allah için sevmekte gerek muhacir gerek ensar bütün ashabı kiramıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akraba ve sülaleyi tahiresini sevmek de dahildir. Hmm. 12. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek, ona selavat getirmek ve sünnetine tabi olmak bunda dahildir. 13. İhlas ve samimiyet, riya ve nifakı terk etmek bunda dahildir. 14 Günahlarına pişman olup tövbe etmek. 15 Allah'tan korkmak. 16 rahmetini, rahmetini ümit etmek. 17 Rahmetinden ümidi kesmemek. 18 Allah'a şükretmek. 19 Vefakar olmak. 20 Belaya sabretmek. 21 Mütevazı olmak, büyüklere hürmet göstermek bunda dahildir. 22 Şefkatli ve merhametli olmak, küçüklere şef... küçüklere şefkat bunda dahildir. 23. Allah'ın kazasına razı olmak. 24. Allah'a tevekkül etmek. 25. Kendini beğenmemek. Kendini mettetmemek de bunda dahildir. 26. Kim ve garajı terk etmek. 27. Hasede terk etmek. 28. Gadaplanmamak. 29. Hıyanet etmemek. Hile ve su izzanı terk etmek bunda dahildir. 30. Dünyaya dalmamak. Mal ve makam sevgisine, sevgisini terk etmek bunda dahildir. Ki bu 30 küsür hasletin, 30 hasletin içinde terki küfrü gerektiren ve terki küfrü gerektirmeyen neler var? Hasletler var. O terki küfrü gerektirmeyen hasletler bir şartta gerektirmiyor. Eğer haramiyetin ya da faziyetini ne yapmıyorsan inkar etmiyorsan değil mi? Evet devam edelim. Tamam. Hasılı fazilet veya rezalet namına burada zikredilmeyip bir kalp ameli bulunursa bilmeli ki bu ziyade zahire göredir. Yani her şey şuradaki şıkların içinde ne yapabilirsin aslında? Bir alakası vardır, sokarsın yani. Evet. Hakikatte ziyade sanılan o şey zikredilen fasıllardan birine racidir. Yani döner. Oradan yani bir şubedir. Evet. İyi düşününce anlaşılır. Anlaşılır. İkinci kısım. Dilin amellerine raci olup yedi nevidir. Bir kelimeyi tevhidle dile söylemek, 2 Kur'an okumak, 3 ilim öğrenmek, 4 ilmi ilim öğretmek, 5 dua etmek, 6 zikirde bulunmak, istiğfar bunda dahildir. 7 lahv yani batıl sözlerden sakınmak. Ama şu taksime bakarsanız o kadar böyle enteresan taksim ki bu. Aslında bunu ne yapmak lazım? Bir levha yapıp bir yerlere As asmak lazım. Hakikaten öyle yani. Ee, ilk tasnif itikada ait ki hakikaten e, çoğu kalbidir bunların. Evet. İkincisi lisani hakikaten yani böyle vurucular. Hani böyle hani seçmece derler ya. Evet, o kadar güzel. 3. kısım 3. kısım bedenin amellerine aittir ve 40 şubeye ayrılır. Evet, bedenin amellerine ait 40 şubeye evet. Bu şubeler 3 nevidir. Evet. Şimdi o da 3 nevi. Kendi içinde 3 nevi. Bunu liste yapabiliriz mesela. Bir dahaki ders biri bunu liste yapabilir mi bilgisayarda? Yap liste. Tamam. Heh. Bir liste yap bakalım. Şöyle güzelce yapalım. Ee, bir kontrol edelim. Ondan sonra çoğaltalım. Ee, i̇şte ne yapalım? Bedrettin Ayni'nin imanı şubeleriyle alakalı taksimi diye ne yaparız? Elle, elimizde de mevcut olur, bulunur. Evet devam edelim. Birinci nevi muayyen şeylere mahsus olup 16 şubedir. Yani belli şeyler bunlar. Bir. 1- Temizlenmek, abdest almak, gülüklükten, ayır ve nifastan temizlenmek gibi bedene ait temizliklerle elbise ve yer temizliği bunda dahildir. 2- Namazı dosdoğru kurmak, farz ve nafile namazlarla kaza namazları bunda dahildir. 3- Sadaka vermek, farz olan zekatla sadakayı, fıtır ve mis misafir perverlik, cömertlik gibi şeyler bunda dahildir. 4- evet. Farz ve nafile oruç tutmak, 5- Hac etmek, Ömre denilen küçük hac bunda dahildir. Altı, Ömre dediği Ümre yani. Evet. evet. Altı, itikaf'a girmek, Kadir gecesini aramak bunda dahildir. Yedi, din aşkına başka yere kaçmak, müşrikler diyarından İslam bellisine hicret etmek bunda dahildir. Sekiz, nezli yani adağı, adadığı şeyi ifa etmek. Dokuz, yeminlerde teharri Yani yemini yerine getirmek. Evet. On, kafaret vermek. 11 namazda ve namaz dışında avret yerini örtmek. 12 kurban kesmeyi adamışsa onu kesmek. 13 cenaze işlerine bakmak. 14 borcunu ödemek. 15 muamelatta doğru hareket ederek gibadan kaçınmak. 16 doğruya şahadeti gizlemeyerek eda etmek. Evet, gördük değil mi? Şimdi bunlar muayyen. İkinciler, evet. İkinci nevi kendisine tabi olanlara muahasız olup atış olur. Yani kendisine tabi olan şeyler var. Yani mesela 1. Nikahlanmak suretiyle iffet ve namusunu korumak. Yani şimdi doğrudan bu seninle alakalı değil. Karşıdakiyle de alakalı. Yani bunu tek başına yapamıyorsun şunu. Anlatabildim mi? Devam edelim. 2. çocuk çocuğun çocuk çocuğun haklarını ifa etmek. Hizmetçiye hoş muamele hoş hoş muamele bunda dahildir. Evet. 3. anne babaya iyi muamele etmek. Onlara asi olmaktan kaçınmak bunda dahildir. 4- Çocuklarına dini terbiye vermek. 5- Sıla-i Rahim. 6- Büyüklere itaat. Görüyor musunuz? Ne kadar seçmiş. Nasıl bir taksim bu? Devam. Üçüncü nevi. Üçüncü nevi Amma'ya taalluk eden şeylerdir ki 18 şubedir. Geneli bağlar. Toplamda 40 olacak. Neymiş o? 1- Hükümdarlığı adaletle icra etmek. Hükümdarlığı Üç, tabi o L ile I yer değiştirmiş. Yani bu biliyorsunuz diziliyor evet. 2 cemaate devam etmek. Güzel. 3 ulul itaat. 4 insanların insanların aralarını ıslah etmek, asi ve bağilerden bağilerle harp etmek bunda dahildir. 5 iyilik hususunda başkasına yardım etmek. 6 emre bil maruf, nehyenül yani mülkeri yani iyiliği başkasını emir, kötülükten etmek 7 hududu şeriyeyi ikam etmek. 8 ziyaret etmek. Kıştalarda asker bulundurmak bunlarda dahildir. Dokuz, emaneti eda etmek, ganimetlerin beşte birini gizlemeyip vermek bunda dahildir. On, ödenmek şartıyla ödünç vermek. On bir, komşuya ikram ve iyi muamelede bulunmak. On iki, herkese iyi muamele etmek, helalından mal toplamak bunda dahildir. On üç, Şimdi bakın buna dahildir demiyor, bunda dahildir diyor. Özellikle. Osman döneminde fi harfi ceril... Bu şekilde ifade edilmiş. Bunda dahil. Hı. Evet. Hı. Hı. Yani bunda dahil, buna dahil demiyor. Yani demek ki bunda dahil demek yanlış aslında değil. Evet, devam edelim. Herkese iyi muamele etmek, helal anlamda mal toplamak bunda dahildir. 13. Malı yerine harcamak, İsraf ve tebrizde bulunmaktan kaçınmak bunda dahildir. Yani tebzir çokça dağıtmak. Evet. 14 selam almak. 15 aksırana teşmit eylemek. Yani yerhamuke Allah demek. Bak teşmit eylemek varmış o zaman. Şimdi teşmit desen ne diyor ya? Bir odun parçası mıdır? Nedir teşmite? Evet. 16 başkalarına zarar vermemek. 17 boş şeylerden kaçınmak. 18 yoldan eziyet veren şeyler atmak. Tamam abi. Yukarıdaki şubelerin mecmuu 77 eder ki 70 küsür ifadesinden Murat da budur. E yani işte bakıyorsun bir 30 saydı değil mi sonra 7 saydı sonra 3. kısımda önce 16 saydı sonra 6 saydı sonra da 18 Toplunda 77 yapıyormuş demek. Evet. Yani çocukları öğretmemiz gereken ne işte bana kalırsa 32 farz şunları öğretmekte fayda var. Yok ki içinde yani yok yok içinde yani. Evet. Ha, ha, ha. Yok yok içinde işte bakın. İşte. Yok yok içinde elhamdülillah ne kadar güzel. Evet devam edelim. İmam Ebu Hatim bin Hibban diyor ki Ben bir müddet bu hadisin manasını tetkik ettim. Tetkik ettim ve bütün tahtı saydım. Baktım ki taat bu adetten bir hale ziyade çıkıyor. Yani daha çok çıkıyor yani. Evet. Bu sefer sünnetlere döndüm ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iman namına serd ettiği bütün taatları saydım. Baktım ki bunlar da 70 küsürden azdır. Bir de kitabullah'a müracaat ederek onu dikkatle okudum. Ve Allah ve Allah Teala'nın iman namına saydığı bütün taatları sarıldım. Onlar da 70 küsürden 90 çıktı. Bunun üzerine kitabı sünnete kattım. Ahirete bundan çıkardım. Bir de baktım bir de baktım Allah ile Resulünün imandan olmak üzere saydıkları şeyler 79 şube olup Bunda ziyade ve noksanı yoktur. Ve anladım ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem murada kitap ve sünnetteki bu adetmiş. Yani işte i̇bn Hibban, maruf, sahihin sahibi. Evet daha başka kitapları da var. Sikatından tutun da, evet mecruhine kadar. Yani öyle söylüyor. İlk başta zannettim öyle diyor ama diyor baktım diyor. Sonra diyor önce diyor kitaba döndüm sonra sünnete döndüm diyor. Baktım ki hakikaten bu adet toplamda öyle çıkıyor. Evet. Osman Allah. Evet. Ebu Hatim Rahimullah bu malumatı, vasf-ı imanı ve şu abihi adlı eserine vermektedir. Evet. Burada bu, zikrediyor sonunda zaten eserlerin ismini verirken. <gülüyor> o iman 60 küsür şubedir. Rivayetinde sahih bulmakta ve Arapların bir şey için bir adet göstermekle o adetler mağdasını nefi etmek istemediklerini kaydetmekte. Yani değil. bir adet var ortada. Onun gayrında nefi etmiyor. Yok demiyor ama işte yani. Hıh. Bu adette terkiz var demek istiyor. Adette ne var? Terkiz var diyor. Evet. Faydeler. Bir hadisin 60 küsür şeklinde rivayetin hikmeti şudur. Bir sayı ya zayit ya da nakıs yahut tam olur. Evet. Zayit kesiz Şimdi bakın bu, bu bilgileri her yerde bulamazsınız. Bir daha söyle. Faydeler. Faydeler. Bir. Hı. Devam. Bir hadisin 60 küsür şeklindeki rivayetin hikmeti şudur. Bir sayı ya zahit ya nakıs, yahut tam olur. Yani zahit sayı nakız sayı tam sayı. Evet. Zahit kesitsiz olan cüzleri toplandığı zaman kendinden fazla olan adettir. Bakın şimdi. He. Mesela 12 adeti böyledir. Çünkü 12'nin yarısı 3'te biri, dörtte biri, altıda biri ve altıda birin yarısı vardır. Bunların Bunlar toplanırsa yarısı 6, 3'te biri 4, 4'te biri 3, 6'da bir 2, onun yarısı da 1 eder ki mecmu 16 olur. Gördünüz mü? Devam. Noks, cüzleri kendinden az olan sayıdır. Mesela 4'ün yalnız yarısıyla ile 4'te 1'i vardır. Yarısı 2, 4'te 1'i de 1 eder ki mecmu 4, mecmu 3 olur. Daha az çıktı yani aslında. Noks 4'ten, 4'ten 3'e. Öbürkü 12'den 16'ya çıktı. Zahit dedi. Anladınız mı? Şimdi tam, tam. Cüzleri kendine müsavi olan sayıdır. 6 gibi. 6'nın yarısı, 3'te 1'i ve 6'ta 1'i vardır. Yarısı 3 3'te biri, 2 6'ta 1'i de 1 olup bunların mecmuu yine 6 eder gördünüz mü Zaid aslında fazla 12-16 çıktı nakıs aslında ne az evet 4-3 çıktı öbürkü de 6-6 çıktı tam evet bu üç nevi sayının en muteberi tam olanı. sonu yani tam olan 6 adede üzerinde mübalağa göstermek istenilince birlikleri oner defa büyütülmüş ve altı adedi altmış olmuştur. Altı adedi 60 olmuştur. Altı adedi altmış olmuştur. 70 küsür rivayetine gelince bunun tayilindeki hikmet de şudur. Yedi sayısı adetin birçok kısımlarına şamildir. Çünkü adet çifttir. Tek basit mürekkep gibi kısımlara ayrılır. Binaeneler yedi üzerinde mübalağa gösterme istenince onun birlikleri de oner defa büyütülerek yetmiş olmuştur. Evet. Evet. Küsür namına verdiğimiz bir kelimesinin 6 ve 7 manalarına gelebileceği gelebileceğini, zira bunun iki ile 10 arasındaki sayılara ıttak edildiğini az yukarıdan mezkur kelime izah ederken gördük. Hasıl 60 küsur rivayetinde 60'ın aslı 6, 70 küsur rivayetinde de 70'in aslı 7'dir. Adet tayininin veci budur. 10 en fazlası. Görüyor musunuz bilgiyi? Evet. Devam. 2 Damı şimdi biz bundan bir şeyler anladık ama şimdi matematikçi bir kafa bundan çok çok daha fazla bir şey anlar değil mi? Şöyle matematikçi bir kafa bundan çok çok daha fazla bir şey anlar. Evet, evet devam edelim. İki, bu rivayetlerdeki 60 ve 70 adetlerin hakikat mı yoksa mübalağa yolu ile mi zikredildikleri ulema arasında ihtilaflıdır? Bazılarına göre bundan murat çokluk ifade etmektir. Adetlerin hakikatleri maksut değildir. Yani bu, bu adede takılmayın yani. Evet. Heh. Cisbi de bu ihtimal üzerine durmuştur. Bu takdirde bu takdirde küsürü zikretmek çokluğu daha da ileri götürmek içindir. Yani en az 60 ya da en az 70 üstü var. Ha. Yani imanın şubeleri öyle gülpem bir takım adetlerdi ki adetlerdir ki çok oldukları için sayıların sonu yok. Hakikaten yani yani bütün hayırları imanın bir şubesi, bütün şerlerden kaçınmayı imanın bir şubesi saysan sonu gelmez. Gelmez yani. Yani. bizim için sonu gelmez devam Araplardan bazıları 70 adedin çok defa mübalağa için kullanıldığını söylemişlerdir bir ile ifade edilen 7'nin onun üzerine ziyade olması 7 adedin sayılar için en kamil adet olmasındandır çünkü 6 adedi ilk tam sayıdır Onun üzerine ilk, ilave i̇lk tam sayı ya 6-6 çıkıyor ya bir ilavesi 7 Heh. onun üzerine bir ilave edilince 7 olur bir de olur Hı. Bir anneler, 7 adedi kamil adettir Zira tam olandan sonra ancak kamil olan gelir. da kuvvetli kemal derecesinde olduğu için sevg-uh oh derler. Yani yedi. 70 adedi ise gayenin gayesidir. Çünkü birilerin gayesi onlardır. Ya, ya işte o. <gülüyor> ne kadar güzel bilgiler görüyor musunuz arkadaşlar? Hakikaten yani. Şimdi kitabın ismine göre hükmetmeyeceksin. Alacağın kitabı okuyacağım. Yoksa... İsmi bir şey ifade etmez ki. Göremezsin yani içinde ne var acaba? Bak ne sırlar var ne değil mi? Ne hazineler var. Evet devam edelim. Üç. Üç. Utanmak niçin imanın sayılmıştır? Denilirse şöyle cevap verilir. Hayal namına verilen utanma iyi şeyleri yapmaya, kötü olanları yapmamaya sevk eden bir sahiptir ki... İşte iyileri yaptırır, kötülükten nehy eder. Tamam. Kimi sahir iyi ameller gibi kesbi bir ahlaki ahlak, kesbi bir ahlak, kimi de bir tabiat ve hasret olur. Yani bazı sonradan kazanılır hayanın. Bazısı da ne? İnsanın doğasında vardır. Evet. Ancak onu şeriat kanununa göre kullanmanın ilk kullanmanın iktisaf ve niyete muhtaç olduğuna bakarak hayata imanına sayılır. Ee, i̇şte onu şeriata göre kullanmakta önemli olan iktisaf ve ne? Niyet. Allah için olacak. Bir adam zinadan kalksa heh, sadece hastalıktan korunmak için uz uzak kalsa ne olacak? Evet. E, olmamış olacak. Evet. Yani tamam, zina günahını almayacak ama niyetinde e, musip değil. Onun ecri yok yani. Aynı şey çünkü. Hristiyanlarda da görebiliyorsun. Yahudilerde de görebiliyorsun. değil mi? Şimdi ne yaptı? Ee, hadisi verdi ve gayet güzel şerh etti. Bundan sonra öyle de çok tafsilat vermeyecek şerh ederken. Zaten babımızda Ebu Hureyre hadisi var. Daha sonra İbni Ömer hadisi var. Sonra İmran bin Hüseyin hadisi var. En sayından daha az sayına doğru gidiyor. E, Zannedersem Ebu Hureyre hadisinin e, iki tarikini zikretmiş. Evet ikinci tariki var. Ondan sonra İbni Ömer hadisine geçiyor. Evet aynen öyle. Diğer tarikini de alalım. 58'i. Gala limamu sana Haddesena Züheyrübni Harmin Gala sana Cerirun Am Süheyl'in Am Abdallah İbni Dinar An Ebi Salihin, An Ebi Rasulullah e Sallallahu Aleyhi Vesselam, "İmanı bitirme ve sebün yani Burada ziyade var, biliyorsunuz. ilk rivayete baktığınız zaman zaten göreceksiniz. 70 küsur şube demiş. İman nedendir? şhayane edendir imandan. Burada 70 küsür şube ya da 60 küsur şube diyor ve en üstü şu, en altı bu. Beyimiz ziyade var. Oku senedi bize Züheyl bin Harp rivayet etti. Dedi ki bize Cerir. Cerir bin Hazim. Gerçi önce geçmişti zaten. Evet. Süheyl'den Süheyl bin Ebi Salih aslen Medinelidir. Müslim'de bir hadisi vardır. O da Abdullah bin Dinardan Bir hadisi var. O da bu işte. O da Abdullah bin Dinar'dan, o da Ebu Salih'den. Burada müşterek ravi kim? Abdullah bin Dinar. Değil mi? Bakın öbür, bir önceki rivayete. Abdullah bin Dinar'a kadar ayrı. Abdullah bin Dinar'da farklılaşma. Züheyl 1, Cerir 2, Süheyl 3, Abdullah bin Dinar 4, Ebu Salih 5, Ebu Hureyre 6. İkisi de Südasi. Diğer rivayet ki, bu da Südasi. Evet. Ebu Salih'ten esemm semmam Zevkan. Zevkan. Zekvan. burada vermiş mesela. Bazen vermiyor evet. O da, o da Ebu Hülele'den nakden rivayet eyledi. Ebu Hülele şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman yetmiş küsür yahut altmış küsür şubedir. Bunların eftali Allah'tan başka ilah yoktur demektir. En aşası ise yoldan eziyet verecek şeyleri gidermektir. hayat da imanın bir şubesidir. Evet. Devam edelim. Bu hadisi Buhari altmış küsür lafıyla şeksiz olarak rivayet etmiştir. Ebu Davud Tirmizi'nin ve diğer bazı zevat da onu Süheyl tarikinden yetmiş küsür lafıyla şeysiz olarak rivayet etmişlerdir. Şimdi Süheyl tariki diyor. Bir önceki tarikte, he, burada Süheyl diyor. Bir önceki tarikte bakarsak he, e, bir farklılık var. O da ne? Süleyman bin Bilal. Çünkü Abdullah bin Dinar'da birleşiyor ya. He, burada Süheyl öyle de rivayet etmiş ama bir önceki tarikte Süheyl'den kim rivayet ediyor? Abdullah bin Dinar'dan kim rivayet ediyor? Süleyman bin Bilal. Evet. Onunkinde de yetmiş küsür. Demek ki Süleyman bin Bilal 70 küsür üzerinde. Ne yapmış? Ravi olmuş. Evet. Ha. buradaki rivayetinde Ravi Süheyl 70 küsür mü yoksa 60 küsür mü buyurulduğu hususunda şek etmiştir. Evet, burada yani şek var. Devam edelim. Burada Vel hayau şubetun minel iman. Haya da imanın bir şubesidir buyurulmuş. Diğer rivayette el hayau minel iman. Ha imandandır. Baş başka bir yani bir öncekinde de el haya şu betümlenelim ama başka rivayetleri kastediyor. Evet. Haya <gülüyor> el haya o illa bir Haya ancak hayır getirir. El haya la ye eti illa bir hayr. Lâ la ye eti çıkmamış. El haya la ye illa bir hayr. Hayadan başka bir şey getirmez. Ancak ne? hayır getirir. Hmm. El haya hayrun kulluhu. Hayanın hepsi hayaldır denilmiştir. Yani, Hayırdır. Yani, hayır yani evet. Muhtelif rivayetler var. Haya imandan bir şube. Haya imandan. Haya ancak iman hayır getirir. İşte hayanın hepsi hay nedir? Hayırdır. Evet. Devam. Haya istihiya yani utanmak manasına gelir. Lugat ulamaçına göre istihiya hayattan alınmıştır. Utanmak manasına gelen haya hissin kuvvet ve letafetindendir. Burada tabii elifli. Yani nelil. Hemzeli. Evet. Devam. Ebur Kasim, Cüneydi Bağdadi Hazretleri hayayı şöyle tarif etmiştir. Hayanın nimetini, Allah'ın nimetini nimetlerini Allah'ın nimetlerini ve kulluk babında yapılan kusurları görerek bunların arasında meydana gelen hale haya derler. Görüyor musunuz? Sadece işte utanma değil yani. Allah'ın nimetlerini ve kulluk babında yapılan kusurları görerek. Hem nimetini gör hem de kusurlarını görerek bunların arasında meydana gelen Hale haya derler. Ya i̇hsan değil mi Niyet İhsan değil mi İhsan? İhsan işte. Allah'a görüyoruz. Evet. İhsan işte. Haya bu. Evet. Devam edelim. İbn Salaha göre, haya kötülüklerden ve hukukta kusurdan men eden bir huydur. Tamam. Zemahşeri ise Haya kendisiyle zemm olan şeyi yapan kimseye aruz olan bir değişme ve kırgınlıktır diye tarif eder. Yani işte. Yani nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Devam. Her Haya'nın mutlak suretle, mutlak suretle hayır olması ve Haya'nın ancak hayır getirmesi meselesini bazı ulema müşkül sayabilir. Nasıl olur? Her Haya ne olur? Her zaman hayır olur. Evet. Çünkü utanan kimse bazen pek hürmet ettiği bir kimseyle karşılaşır da ona emri bil marufu yapamaz. Bazen de haya kendisine bazı hakları ihlal ettirir. Bu ve emsali haller adeten malum olan şeylerdir. Yukarıdaki müşküle, müşküle ulemadan i̇bn Salah'ın da dahil olduğu bir cemaat süz cevap vermişlerdir. Zikredilen bu mani, hakikatte haya değil, acizlik ve gevşekliktir. Evet. Gevşeklik, hayaya benzetilmek suretiyle ona bazı yerlerde mecazan haya denilen yani Yani o yani haya değil. Çok karıştırıyor. Evet. O gevşeklik, acizlik. Evet. Eziyet veren şeylerden Murat, yol üzerindeki diken, taş ve moloz gibi şeylerdir. Yani her şey olur. Yani Can. Diken, taş, moloz. Hepsi olur. Yani hepsi neye girer? Hayaya girer. Evet. Yani yoldan kaldım. Evet. Ee, önümüzdeki ders, geri kalanı bitireceğiz. Ee, 247'den 253'e kadar okuyun. Ee, dediğim gibi İbn Ömer rivayeti ve İmran Bin Hüseyin rivayeti burada Ebu Hurey rivayeti bitti burada kalalım evet. evet sona kadar bak sonuna kadar dediğim gibi işte sayfa kaç 253 yani elhamdülillah yani iki dersi geçmiyor pek çok uzun olmadığı sürece bak iki dersi ne yapmıyor geçmiyor Evet şimdi arkadaşlar e Her dersin sonunda, biliyorsunuz Meneş'le alakalı bazı dersler yapıyoruz ya. Ee, i̇lk dersimizde i̇bn Kudame'yi almıştık. İkinci dersimizde de diğer bir Hambeli alim İbn-i Recep'i almıştık. Zannedersem Et-Takvif Minennar'ı okumuştuk. Okumuş muyduk? Evet. Evet. Et-Takvif evet. Et minenler. Orada e, i̇bn Recep El-Hanbeli'nin... E, <gülüyor> Meşhur o hadisin sonunda geçen e, hiçbir hayır o toplumdan bahsederken hiçbir hayır işlemediler. Evet, lafsa hakkında açıkça e, buradaki hayırdan maksat ne uzu ameli olduğuna dair neyi evet e, ifadelerini ne yapmıştık e, zikretmiştik hatta e, yani e, bunu şiddetle savunduğunu burada ne yapmıştık okumuştuk. Bugün inşallah. E, İbn-i Recep'in e, Bari adlı Buhari şerhinde zikrettiği iki baptan belli pasajlar alacağız. Onları okuyacağız, hepsini okumayacağız. E, böylelikle inşallah e, meseleyi biraz daha anlamış olacağız. Şimdi i̇bn Recep kimdir? Hep söylüyoruz 795 yılında vefat etmiş Hicri, İbn-i Kudame 620'deydi, 725'te vefat etmiş Meşhur bir Hambeli alim Zeynuddin Ebul Fereç Abdurrahman bin Şahabuddin El-Baghdadi El-Hanbeli i̇şte Fethül Barisi var Buhari Şerhi Fih Şerhi Sayıl Buhari ki bitiremedi cenaze e, babında vefat etti İbn Hacer tamamladı aynı isimle Evet o mevcut olan e, bölüme kadar matbu bende var e, Diğer bir eseri Camiul Ulum Vel Hikem Ki 40 hadis şerhi biliyorsun tercüme edildi 3 cilt halinde El-Kavaydül Fakıye Onun tercümesi bildiğim kadarıyla yok Zel ala tabakatil hana bile onun da tercümesi yok. Hambeli tabakatına zeli ettakwiif minenlerki tercümesi var. Yine fabl ilmi selef ala ilmi Halef selefin ilminin halef ilmine fazileti. Yine şeru illet tirmizi. Evet tirmizdeki illetlerin şerhi kitabı. Yani kitapları çok meşhur bir alim ortaya çok güzel şeyler koymuş bir alim. Şimdi bakın Fethül bari de. Yani Buhari şerhinde ki bendeki baskı birinci ciltten başlıyor. 87-93'e kadar diyor ki tefadul ehlil iman. Evet. İman ehlinin ney? Tefadulu. Yani ameller konusunda birbirinden ney? Farklı olması hususu. Bu meseleyi gündeme getiriyor. Daha sonra eee Harrecel Buhari ve Müslim'in hadis diyor. Buhari ve Müslim. Evet. Şu hadisi ne yapmışlardır? Ebu Said el-Hudri hadisi. Şunu tahric etmişlerdir diyor. Amr bin Yahya el-Mazini an ebihi, an ebi Said'in el-Hudri, anin nebi sallallahu aleyhi ve kal. Hadis uzun. Yeduhul ehlül cenne el-Cennete ve ehlun nar en-nare fümme Allah Azze ve Celle ahricu men fi fî kalbih miskâle. Habetin min xardal min iman. Evet. Fayıxrujuna minha. Kad İsvedu. Fayılqawne fi nehri el hayat. El hayat. malik Fayımbutuna kema tembutul. Hibetu fi hamil sil. Elam tara anna taḫrju safra. Evet. Rivayet uzun. Multawiyeh. Gal al Bukhari ve gal al Wahib. Haddesana amr el hayat evet. ve gal. Hardal min hayrin. Kısaca tercümesini buradan alalım. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Diyor ki cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girdikten sonra Allahu Teala kalbinde hardal tanesi ağırlığınca kalbinde hardal tanesi ağırlınca imanı olanı cehennemden çıkarım buyurur. Bunun üzerine bu kişiler cehennemden kararmış kömür gibi Olmuş bir halde çıkarılırlar. Daha önce de bu rivayete temas etmiştik. Sonra hayaya da hayat nehrine atılırlar. Hayaya da ne? Hayat nehrine atılırlar. Orada selin uğradığı yerde kalan tohumlar nasıl çabucak ayrık otu olarak biterse öyle biterler. Gözme Görmez misin? Bunlar ne güzel sapsarı olarak ve iki tarafına salınarak sürer. Evet. Rivayet bu. Şimdi... Ee, Hadis hakkında bazı bilgiler veriyor. İşte o hayat nedir? Yani e, kasırla mıdır? Hemzesiz midir? Hemzeli midir? Daha sonra bakın ne diyor. Şimdi bizim için önemli olan bu hadis hakkında söyledikleri. Diyor ki: "Hadis bu hadis nas'un fi en el iman elzi fi kulub yetefadad." Kalplerde olan imanın farklılaştığını gösterme bakımından bir nastır. Yani bu hadis diyor kalplerdeki imanın farklılaştığını ne yapar nasıl olarak gösterir kalplerde insanların kalplerinde iman vardır bu iman farklılaşır farklı farklıdır diyor ki fe'in uri debihi mujarredut pastliq eğer diyor bununla kastedilen Mücerret tasdikse yani nedir tasdik kalbin ne yapması tasdik etmesi ise fefi tafadulihi hilafun Ha ne diyor sebaka zikruhu Bu eğer kastedilen sadece bu farklılaşmayla kastedilen kalplerdeki ne tasdikse Kalplerdeki tasdik ne yapıyor farklaşıyor. Onda farklı bir boyutta, onda farklı bir boyutta, onda farklı bir boyutta. Onun daha fazla, onun daha az. Eğer diyor, kastedilen diyor. Ha bu tefaddulden kastedilen, farklılaşmadan kastedilen mücerret tasdikse kalpteki, he, bunun diyor farklılaşma hususunda daha önce zikrettiğimiz gibi hilaf var. Çünkü farklılaşın mı kalpteki tasdik? Yani 6600 küsur herkes ne yapacak kalbiyle? Tasdik edecek. edecek. Bunda hilaf var diyor. Diyor ki ama in uride bihi mafil kulubi min a'malil iman. He, eğer bununla kast edilen diyor kalplerde bulunan iman amelleri ise yani ney kalbi amelse demek istiyor. Eğer bununla kast edilen he, dikkat ediyoruz arkadaşlar kalplerde bulunan iman amelleri ise yani kalbi amelse kel haşya korkma <gülüyor> ver reca reca <gülüyor> ve hub hub <gülüyor> ve tevekkül tevekkül ve nahve zalike eğer bunun benzerleri ise mutafa mutafadilun bi gayri niza işte bunlarda farklılaşma hilafsız vardır şimdi yani diyor ki eğer kalpteki tasdikin aslıysa bu farklışı farklışmaz bu hilaflı çünkü kolay değil bu konuda bir şey söylemek ama yok kalbi amelse diyor. Şu saydıklarımız gibi haşyet, reca, huk, tevekkül, he, hilafsız diyor, tartışmasız diyor. He, bunda ne olur? Farklaşma olur. Şimdi devam ediyor bakın. Vagat be vel <gülüyor> Buhari. Buhari bu hadise diyor, Ala hadel hadis. Bu hadiseci diyor şu diyor bab ismini verdi. Ney? Babu tefavuti ehli'l iman fi'l a'mal. Heh. Ehli imanın, evet, amellerdeki farklılaşması babı. Ehli imanın, amellerdeki farklılaşması babı. Şimdi diyor ki, fakat Yakunun muraduğu, imam buhari'nin muradı el aamal el kaime bil kalp. Kalple kaim olan ameller olabilir diyor. Yani kalbi ameller olabilir diyor be be a ennel marife fiül kalp Aynen diyor bilginin marifetin Allah'a bilmenin kalbin fiili olduğunu gösteren bak başlığını kullanması gibi aynen diyor bilginin Allah'a bilmenin marifetin kalp fiili kalp ameli olduğunu gösteren başlığı kullanması gibi. yani kalbi amel olabilir diyor Yakun'u muraduğu ya da şu da olabilir muradı kastı en he, enne amal el cavarih yani ne uzu amelleri tetefafet değişir farklılaşır bir hasibi neye göre tefavuti imani ehlil kulub he. kalp ehlinin imanının değişmesine göre yani evet Neyi kastetmiş olabilir? Uzuv amellerini kastetmiş olabilir ama diyor. Bunun bile değişmesi neye göredir? Evet. evet. Ehli kalbin kalbindeki neye? İmana göre. Fe innehumâ mütelaziman. Çünkü o ikisi birbirini gerektirir. Yani kalp ameliyle uzuv ameli birbirini ne yapar? Gerektirir. Onu birbirinden doğrudan ayıramazsın. Çünkü yani kalp ameli olmadan uzuv ameli zaten ne yapamaz? Olamaz. Daha sonra bakın ne diyor? Tabi. Hadis-i şey şerhi uzun. Ve biz Zekeral Buhari, Buhari diyor ki diyor en ne Enne ben halefe Maliken. Wuhib İmam Malik'e muhalefet ederek fiad-i hadis şöyle dedi diyor bu hadiste. Ve kale miskal-i habbetin min hayr. He. Huh. Hardal değil yani. He. Huh. Yani hayırdan bir ney? Ney? miskal zerre. Ve fil bab-i eydan yine Bapta başka bir hadis vardır diyor. Min hadifi Enes. Enes hadisi. Enes'ten gelen. Bir mana hadif Ebu Said. Manası neye benzer? Ebu Said hadisine benzer. Ve fi lafvihi ihtilaf. Onun da lafzında ihtilaf var. Ki ihtilaf fi hadif Ebu Said. Aynen Ebu Said hadisindeki ihtilaf gibi. Ve kad harracuhul buhari. Bukhari bu hadisidir. Ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Fi mevzi akhar. Başka bir yerde vefihi ziyade şu ziyade vardır. Men la ilahe illallah. La ilahe illallah diyeni çıkaracağım diyor. La ilahe illallah diyeni. Şimdi bak. Diyor ki ve hâza. İşte bu hadis. üstedel bihi delil olarak kullanılır. Delil getirilir. Ala ennel el kavli. Kavli iman. Yani ne demek kavli iman? sözlü iman yani la ilahe illallah yani ani kelimetet tevhid neyi kastediyorum diyor tevhid kelimesini ne yapmayı tevhid. telaffuz etmeyi başka vel iman el kalbi yine kalbi iman bakın bu hadis neye delil kavli iman ki o nedir kelime-i tevhidtir la ilahe yine kalbi iman ki o nedir wu tasdik tasdiktir dikkat edin Lâ muhu el-guramâ bi mazâlimihim. Evet. Cehenneme girecekler o borçlular, o nakıslar, o mücrimler yapmış oldukları zulümlerle asla ne yapmazlar? İmanlarını yitirmezler. Dikkat edin. He. Yani şimdi çok önemli bu. He, bu hadis şuna delildir diyor. Kavli iman ki yani kelimetü tevhid, la ilahe illallah yine kalbi iman ki o tasdik. işte diyor bu diyor cehenneme girecek olan bu nakıs olan bu borçlu olan bu zayıf olan insanlar yapmış oldukları zulümlerle asla ne kavli imanı ne de kalbi imanı ne yapmazlar? Yitirmezler, kaybetmezler diyor. Şimdi devam ediyor. Bel yepkala sahibihi. Aksine diyor hangi zulmü işte dersen işte sinler. He, hem kavli hem de kalbi iman sahibinde bakidir. Yani kalıcıdır. Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyor. Le'ennel hurama Çünkü bu cehenneme girenler yani bu yapmış oldukları eksikliklerle cehenneme girenler Le'v iktasa muzalike Eğer diyor Kavli ve kalbi imanı kaybetmiş olsalardı. le hulli de bazı ehli tevhid, evet bazı ehli tevhid cehennemde ebediyen kalmış olurdu, bırakılmış olurlardı ve sara mesluu ben ne olurdu o insanlar alınmış olurdu mafi kalbi kalbinde olan minet tasdik, tasdik ve başka ve maqalehu bi lisani lisanıyla şahit namına söylediği ve kalbinde taslık namına bulunan o şey ondan alınmış olur ve onlar ebediyen nerede kalmış olurlardı cehennemde kalmış olurlardı buraya dikkat edin arkadaşlar ve inne ma yahrucu usatul muvahhidin minen nar evet Muahitlerden günahkarlar ancak cehennemden çıkarlar çıkarılırlar neyle? şey en bu iki şeyle. Yani nedir o iki şey? ha Evet. Kavli iman ve kalbi iman. Bitti mi? Bitmedi. Fedella ala bakaihima. Bu da şuna delalet eder. Bu iki ney? Hem Kavli hem de kalbi iman onlarda vardır. Devam etmektedir. Kimi? Ala cemi'i imen dahalen nara minhum. Onlardan ateşe giren herkesten. Anladık mı? Ha, i̇şte bak. Yani cehenneme gelen herkeste ebediyen kalmamak kaydıyla. Ha, bu ikisi mevcut. Yani kavli ve kalbi iman mevcut. Ve ennel gurama o cehenneme girenler, inna mu'nel iman el ameli bil cavarih, neyi kaybederler, yitirirler sadece uzvi? Evet, amelin imanını, azalarla yapılan amelin imanını. Ben demiyorum alı, İbn Recep el Hambeli. Evet. Ve bu konuda başka burada çok güzel bilgiler veriyor arkadaşlar. Bir başka bab da yine orayı da açalım. El iman huvel amel. İman ameldir babında. Güzel bilgiler veriyor. Burada da kısaca geçelim. İman Buhari'nin babu malum bazen uzun oluyor. Menqal iman huvel amel liqoulillahi taala ve tilkel bi ma kuntum taamelun ve qala idde min ilim işte aynen burada da var e fe rabbike la nes'al an qouli la ilaha illallah ve qala li misli haza amel Yani nedir? Bu yaptıklarınıza karşılık olarak mirasçı kılındığınız cennettir ayeti sebebiyle iman ameldir görüşünde olanlar. imal ameldir görüşünde. Bazı ehli ilim rabbin and ki onların hepsini yapmakta olduklarından sorguya çekeceğiz ayetinde kastedilenin la ilahe illallah olduğunu söylemişlerdir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Amel edenler bunun misli için amel etsinler. Yani la ilahe illallah kavline vurgu var. Burada da Ebu Hureyre hadisi var. Onu da aynen zikrediyor. Enna Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme su ile eygul ameli eftal imanun billahi ve rasulihi. Qila thumma ma zaqal jihadu fi sabilillah. Qila thumma ma zaqal mebrur. Ebu Hureyre'den rivayete göre Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a en faziletli amel nedir diye soruldu. Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah'a ve رسولüne imandır buyurdu. Sonra hangisidir diye soruldu. Allah yolunda cihattır buyurdu. Sonra hangisidir diye soruldu. Mebrur hac'tır. Buyurdu. Heh, bu babı açıklarken bakın ne diyor şimdi. i̇bn Recep el Hanbeli. Maksudul Bukhari bihazel bab. Buhari'nin bu bapla kastettiği hedefi, maksadı, amacı. Ennel imane kullahu amel. İmanın hepsi nedir? Ameldir. Munakıfaten li kavli kale şunu diyenin sözüne... Ne yapmak için? Aykırı davranmak, onu reddetmek, onu nakz etmek için bu babı kullanıyor. Ne diyor o adamlar? Ne diyorlarmış? İnnel iman eleyse fihi amel bil kulliye. Amel de asla ne yoktur hiçbir şekilde. İmandan ne yoktur? Amel yoktur. Onların sözüne reddiye için, onların sözüne aykırılığı göstermek için. Sonra devam ediyor. diyor? Fe innel imane. bakın ne diyor şimdi? i̇bn Recep. Muhakkak ki iman asluhu tasdikum bil kalp. Aslı nedir? Kalple tasdiktir. Ve gassabaka ma kararahu al Daha önce Buhari'nin diyor ortaya koyduğu geçmişti. Enne tasdikal kalp kesbun lehu ve amel. Kalbin tasdiki ortaya bir şey koymak ve amel etmek. Ve yetvav hâdet tasdik kavlel lisan. Bu tasdik edene tabidir. Evet. Dilin neyi? Dilin neyi arkadaşlar? Evet. Ha. Dilin kavli. Ve maksudul buhari hahuna. Buraya dikkat edelim. Buhari'nin buradaki kastı. En güzemmiye amelen eyvan. Amel isimlendirmek. Ve amma. A'malül cevarih. Uzuv amellerine girince. Felâ befi duhuli hafi ismil amel. Onun amel ismine, müsemmasına girdiğinde ne yok? Hilaf yok. la hacete ila takrir zelik. O halde bunu söylemesine de gerek yok. Fe innuhu la yukhaluhu fihi ahad. Çünkü bu konuda hiç kimse muhalefet etmez. Fe sârel iman kulluhu ala mâ karrarahu amel. İmanın hepsi böylelikle amel olmuş olur. Daha sonra bakın ne diyor? Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Vel maksut bihazel bab. Bu babla maksut olan takrir enne kavle lisan. Lisanın kavli ameluhu yani amelidir. Lisanın kavli dilin konuşması nedir? Amelidir. He. İstedilerle bir kavli. Şununla da buna delil getirmiştir. Tilkel cennetul leti uristu muha. O miras bırakılan o cennet var ya size. He. Siz ona mirasçı edindiniz, kılındınız bi makuntum amelun neyle? amellerinizle, amellerinizle. Ha, ve başka ve bi kavlihi haza hâza fel amilun işte bunun misliyle ne yapsınlar amel edenler amel etsinler şimdi bakın devam ediyor nasıl açıklıyor bunu i̇bn Recep elhambeli ve ma'lûmun bilinmektedir ki el cennete cennet yestahikku duhûleha ona girmeyi hak eder kim ama ancak hak eder innama yastahiqu duhuleha. ancak hak eder cennete girmeyi he bir tasdik bil kalp ha neyle kalp, kalp ile ma'a şahadeti lisan beraberinde ne var bir de Lisanla şahadet et. etmek <gülüyor> ve bihima bu ikisiyle yahrucu men yahrucu min ehlin nar cehennem ehlinden çıkanlar çıkar feyed cenne nereye girerler? cennete girerler bihima bu ikisi ne? Ile tasdik, dil, dil ile ikrar, ikrar. bakın i̇bn Recep elhambeliğinin ortaya getirdiği açıklamalar bitmedi daha sonra Ebu Hureyre hadisini zikrediyor bir sonraki hadis o onu da burada veriyor uzun bir hadis onu da zikretmeyelim ve amma Hadis Ebi Hureyre. Ebu Hureyre hadisi fe ve يدل على ان الاiman billahi ve rasulih şuna delalet ediyor. Ha işte demin okuduğumuz o cihat hadisi evet Allah'a ve Rasulüne iman amelun. Ameldir. Li'ennehu ce'alehu aftalu'l a'mal. Çünkü onu en fazil etti amel olarak kılmıştır. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Ve imanu billahi ve rasulih'zahir Allah'a ve Resulüne imandan zahir olan kastedilen zahir olarak ennehu innema yuradu bihi onla kastedilen nedir? Eşşahadetan kelimeyi şehadet maat tasdik bihima o ikisini ne yaparak tasdik ederek neyle kalple e görüyor musunuz? Allah ve Resulü'ne iman. Kast edilen budur. Yani gene başka bir bölüm. Evet yani o kadar çok burada bu konuda zikrettiği şeyler var ki dediğim gibi bu bölümleri ben tercüme ettim inşallah bunları basacağım. Heh. Orada görülecek. Yani hatta İmam Ahmed'in şey meselesine değiniyor. İmam Ahmet e, imanı e, malum işte o üçlü terkiple ne yapıyor ortaya koyuyor. Bir kısım Ehl-i Sünnet'te iman işte kavil ve ameldir diyor. Ancak İmam Ahmet diyor ki yani e, iman kavil ve ameldir. E i̇şte yani onlar kavli amel görüyorlar ya. Kavli amel görüyorlar ya bir kısım ehli Sünnet. Yani İmam Ahmet onlara şöyle karşı çıkıyor. Siz kavli amel görerek diğer amelleri ihmal ettiğinizden dolayı size karşı çıkıyorum diyor. Yoksa kavlin de amel olduğunu açıkça ne yapıyor İmam Ahmet? Kabul ediyor. Ona dair burada bazı hususları gündeme getiriyor. Yani işin hula arkadaşlar. işin hula asası. i̇bn Recep bile ne yapıyor? Ha, olmazsa olmaz iki şeyi ne yapıyor? Şart koşuyor. O da ne? Lisani iman ve kalbi iman. Yani biz buna üç noktada iki husus olarak bakıyoruz. Ha? Evet. Yok öyle bakmayalım. Kalbi amel ve lisani amel olarak bakalım. Aynı şey. Evet. Kalbi amel ve Lisani amel. Ama uzuvlara gelince diyor, o diyor bunun müsemmasına doğrudan ne yapmaz? Girmez çünkü bir insanı cehennemden çıkarıp cennete atacak. Özellikle bu ikisidir. Yani kalbi amelleney, Lisani amel. Evet açıkça bunu söylüyor. Bu demek değil ki uzuhu ameller mühmeldir. İhmal edilmiştir. Hayır o ayrı. O ayrı. Ha, neden bunu gündeme getirdik? Şundan dolayı bunu gündeme getirdik. Yani bunu sadece bu anlamıyla eşariler ve mağturidiler telaffuz etmiyorlar. Selefe mensup insanlar içinde de bunları sikredenler de var. Ama bir şartla he, e, selefe mensup insanlar amel imandan bir cüzdür diyorlar. Başka iman artar ve eksilir diyorlar. Başka iman istisna kabul eder. Bak istisna kabul eder. Dikkat edin. He, he, yani farzdır değil. İstisna kabul eder. He, he, eğer şüphe içermemek maksadıyla bunu söylüyorsan başka son haliyle Allah'a talik etmek, onun dilemesine bağlamak maksadıyla söylüyorsan bunları derslerde aldık yeri geldiğinde. Heh, kısaca demek ki İbn-i Receb'in gerek et-tahvif minenlerde gerek Fethül Bahri'de bize zikrettikleri açık ifadeler ki et-tahvif minenlerde da hani bunu teyit maksadıyla o ibareleri de alırsak zaten e, orada hülasa ettiğini daha sonra açıkladığını göreceğiz. He, ne diyordu orada? kısaca hemen alalım. Vel Murat bir kavli lem ya'melu hiçbir amel işlememişlerdir. Kavlinden Murat ey min amali'l cevarih yani uzuv amelleri ve imkanu aslu tevhid mahum ki tevhidin aslı onlarla beraber. Neydi o? İşte o ikisi. Kalbi ve lisani amel ve liha ve e fi hadisil emra ehlehu en yuhriquhu ba'de mauti bin nar. İşte diyor. Bundan dolayı diyor öndükten sonra ailesine vasiyet eden neyle yakmalarını ateşle yakmalarını vasiyet eden adamın hadisinde de gelmiş ne innehu lem ya'mel hayran kat gayret tevhid tevhid dışında hiçbir amel işlememiş ki bunu da şunlar şunlar rivayet etmiştir diyor sonra diyor ki ve hada yedullu işte bu şuna delalet eder ala ennellezine yukhrijuhumullah bi rahmetihi min gayri şefaati mahluk herhangi bir mahlukun şefaati olmadan Allah'ın rahmetiyle cehennemden çıkaracakları kimdir onlar hum ehlu kelimetit tevhid Tevhid ehlinin, tevhid kelimesinin ehlidir. Yani nedir o? La ilahe illallahı söyleyenler. Ellevine lem ya'melu ma'aha. Bu tevhid kelimesinin beraberinde hiçbir şey yapmadılar. Hayran kat, hiçbir hayır neyle? Bi cevari hehim. Bak şimdi ikisini birleştiğimiz zaman ne yaptı arkadaşlar? Denk oldu görüyor musun? Şimdi yani bunu İbn-i Recep elhamdülü söylemiştir. Malumdur bunun ilmi seviyesi. İşte İbn Kudame hem fıkıhta hem akidede hujjettir dedik. E, alınma e, hasıl oldu halbuki hujjet kelimesi, hujjet kelimesi yani sözlerine itimat edilen, he? Hucci Yani yoksa yani birisi ona hujjet demiştir ya da dememiştir meselesi mevzu bahis değil. Bunlar maruf alimlerdir ki sözleriyle istidlal yapmak en doğal haktır ve ulema da ne yapmıştır zaten? Yapmıştır. Kaldı ki i̇bn Kudame, İbn-i Teymiye'den önceki dönemdir. i̇bn Kudame, İbn-i Teymiye'den önceki dönemdir. Abdülkadir Geylani de i̇bn Kudame'nin neyidir? Hocasıdır. Abdülkadir Geylani de i̇bn Kudame'nin neyidir üstelik? Hocasıdır. He, yani i̇bn Kudame öyle bir alim, İbn-i Recep de meşhur bir alim. Evet, yani işte vefatına baktığınız zaman zaten 3 aşağı 5 yukarı akramlar 795. Ha, yani Selef'te hiçbir zaman için Selef deyince 3 asır anlaşılmaz. Ha, Selefi Salihin deyince 3 asır anlaşılır. Selef deyince o dönemden başlar, ta bu dönemine kadar alimlerin sözü muhtettir, Muhtemettir. Bunu derslerimizde hep ne yaptık? Söyledik. Ha, bir, bir zaman selefiliği var bir de ne muhteva selefiliği var. Yani eğer öyleyse neden İbn Teymi'nin sözleri delil olarak getiriliyor? Neden? Neden İbn Kayyim'in sözleri delil olarak getiriliyor? Neden İbn Kesir'in sözleri delil olarak getiriliyor. Muhtevada. Yani onun için Allah bizi ehli sünnetin yolundan ayırmasın. <Gülüyor> Ehl-i sünnetin yolu işte o dönemden başlayıp bu döneme kadar devam eden alimlerin yolu kısaca bugün de ifade edeceğimiz bunlar inşallah subhaneke Allahu ve bihamdihi eş-heden ve tubilik